Oh yeah. Çıkkastı Merhaba kainat, bugün 2 Ocak Pazartesi, yıl 2017, ay 1, gün 2, Kasım 56 1438 Hicri rebi Lahir 4, 1432 Rumi Aralık 20 Fırtına Günün sözü En kötü insan söz taşıyan, ara bozan ve insanları birbirine düşürendir, Hazreti Muhammed Büyük, Büyük Saatli Marif Takfimi And I sneeze Cause I have now an allergy To your policies it seems Where have we gone wrong, America? Mr. Lincoln, we can't seem to find you anywhere Out of the millions From the deserts to the mountains Over prairies to the shores Is this just the madness of King George, your George Is this just the madness of King George, your George Well, you have the whole nation owned oh. Radyo Verse 94.9 açık ve açık gazete başladı haftanın ve yılın ilk açık gazetesinin açılışını yaptık. Ömer amaçca Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Tori Amos'tan You George adlı şarkıyla başladık. Size selamlıyorum komutan. ...ve hapşırıyorum çünkü... ...bir alerjim var... ...belli ki sizin politikalarınıza... ...Amerika nereye... ...yanlış gitti, ne yanlış yaptı... ...Bay Lincoln... ...bilmiyoruz sizi... Ya ...milyonlar arasında hiçbir yerde göremiyoruz... ...çöllerde, dağlarda... ...ovalarda, kıyılarda... ...bu... ...Kral George'un... ...deliliği mi sadece... ...yo George... ...bu... Kral George'un deliliği mi sadece? Ve peki bütün su dört ayak üstüne düşürmeyi başardınız diyor. İlginç bir şarkı çaldık. Bunu çalmamızın sebebi de... ...Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyarak... ...belki anlaşılabilir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 uydurma savaşlar, reklam kampanyaları, marketing operasyonları, hedef kamuoyu. Savaşlar yalan söyleyerek satılıyor, aynen otomobil satar gibi. 1964 Ağustos'unda Başkan Lyndon Johnson, Vietnamlıların iki Amerika Birleşik Devletleri gemisine Tonkin Körfezi'ne saldırdıklarını açıkladı. Başkan bu nedenle Vietnam'ı istila etti, uçaklarını ve birliklerini oraya gönderdi, popüleritesi tavan yaptı, gazeteciler ve politikacılar tarafından alkışlandı, demokrat hükümet ve cumhuriyetçi muhalefet, komünist saldırısına karşı tek bir parti gibi oldular. Savaş, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir yığın Iraklı'nın canını aldıktan sonra Johnson'ın savunma bakanı Robert McNamara, Tonkin Körfezi saldırısının hiçbir zaman yaşanmadığını itiraf etti. Ölenler dirilmediler. 2003 Mart'ında Başkan George Bush, böylesine öldürücü olanı daha önce icat edilmemiş kitle imha silahlarıyla Irak'ın dünyayı yok etme noktasına geldiğini açıkladı. Başkan bu nedenle Irak'ı istila etti, uçaklarını ve birliklerini oraya gönderdi popüleritesi tavan yaptı, gazeteciler ve politikacılar tarafından alkışlandı, demokrat hükümet ve cumhuriyetçi muhalefet terörist saldırısına karşı tek bir parti gibi oldular. Savaş, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir yığın Vietnamlı'nın canını aldıktan sonra, Bush kitle imha silahlarının hiçbir zaman var olmadığını itiraf etti. Böylesine, öldürücü olanı daha önce icat edilmemiş silahlar onun tarafından uydurulmuştu. İlk yapılan seçimlerde halk onu yeniden seçerek ödüllendirdi. Küçükken annem bana yalanın bacakları kısa olur demişti. O yanlış biliyormuş. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet, tarihte bugüne de Bakalım 1924'te bugün İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazetecilerin beraat ettikleri haber var. Gazeteciler ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey hıyaneti vataniye kanununa aykırı davranmakla suçlanıyorlar. Yani vatana ihanetle gazeteciler beraat ediyor ama baro başkanı Lütfi Fikri Bey o kadar şanslı olmuyor. 5 yıl kürek cezasına mahkum oluyor. 1975 yılında bugün ise Türkiye radyoları 3 kanaldan yayın yapmaya başlıyor. TRT 1, TRT 2 ve TRT 3. 1924... Evet, haberlerimiz, tarihte bugün haberlerimiz bunlar. Tarihte bugün haberleri ise, yani bugün de bugün haberleri ise... Berbat bir başlangıç oldu dünyada ve Türkiye'de 2017 yılına ilk önce, ilk patlama şeyle başladı. Irak'ta iki bomba, IŞİD sahiplendi ve en az 28 kişi parçalanarak öldü. Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde polise ve bu konudaki uzmanlara göre Musul'un geri alınması mücadelesi başlıyor o da cihadileri son Irak'taki son şeylerinden çıkartmaya çalışıyorlar evet. Reuters'ın haberine göre biri canlı bomba saldırısı olmak üzere gerçekleştirilen 3 bombalı saldırıda toplam 29 kişi hayatını kaybetmiş IŞİD'in kaynakları hedeflerin Şiiler olduğunu söylemiş ve polisin yaptığı açıklamada saldırıların Sinak bölgesindeki kalabalık bir markete pazar yerine düzenlendi ifade edilmiş aynı şekilde. Evet, iki bombadan fazla demek ki bir kişi daha senin verdiğine göre bende 28 kişi vardı gardiyan'dan verdiğim haberde. Bu da yeni yılın ilk haberlerinden bir tanesi. Yani 31 Aralık tarihli bir haber bu ama yeni yıla bir giriş mahiyetindeydi. Üçüncü saldırının günün ilerleyen saatlerinde yani yeni yılın son günlerinin ilerleyen saatlerinde Yeni Bağdat bölgesinde bomba yerleştirilmiş bir minibüsle kalabalık bir sokakta gerçekleştirildiği Söylenmiş Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinden okudum ben de. Evet. Bu böyle. Onun arkasından da yeni yılın ilk saatlerinde Otaköy'de Reina Gece Kulübü'nde Muazzam bir saldırı oldu. Bu, bu silahlı bir saldırıydı. E, ateşli silahla yapılan tek kişi tarafından meydana getirilmiş bir şeydi. Tek kişi tarafından olduğu söyleniyor mu? tanıkların ifadesinde çok daha fazla kişi olduğuna dair çeşitli e, ifadelerde mevcut, çeşitli açıklamalarda mevcut açıkçası. Evet ama işte giriş böyle oldu yani. Otur evet. dokuz kişinin en az öldüğü haberi var ve ondan sonra da... Resmi açıklamalar dışında haber sağ getirildiği için de tam bir bilgi sahibi olmak daha da güçleşti. Mesela saldırının ardından hastaneye getirilen bir yaralı saldırganın 3-4 kişi olduğunu söyleyerek herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradılar. Sağ olun herkesin kafasına sıktılar içeride diye konuşmuş. İki kişilermiş birini içeride gördüm. çok sayıda yaralı vardı mekanda 500-600 kişi vardı diyen başka birinin yaptığı açıklama var evet açıklamalarda şöyle yani çok tatmin edici olduğu söylenemez İçişleri Bakanı'ndan Süleyman Soylu'dan İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı gece klübü reyneye düzenlenen silahlı saldırıda en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıklıyor eee Saldırıda da dördü ağır 69 kişinin yaralandığını söylemişti. Bu ilk haber bu şekildeydi. Ondan sonra da sağlıklı başka bir haber de almak pek mümkün olmadı. Çok sayıda insanın bulunduğu bir yerde soğukkanlı bir saldırı ama günlerden beri de gelmekteydi uyarılar. Çünkü çok sayıda Noel'e Noel de bağlanarak yeni yıl kutlamalarının İslam ülkesinde olamayacağı gibi... E, propagandalar vardı Özellikle sosyal medyada anladığım kadarıyla Hatta gazeteci e, Ahmet Şık da Tarihin çok garip dönemlerinden geçtiğimizi söyleyeceğimiz olaylar içindeyiz Ahmet Şık da tutuklandı Önce evet. yıllar önce Bir sene kadar hapiste yattığı olay Fethullah Gülen hareketi hakkında bir kitap yazdığı içindi. Fethullah Gülen'e bağlı e, polis, polis teşkilatı polis teşkilatıyla Hı. ilgili onların tutuklamasıyla mahkemenin de onlara uymasıyla gitmişti. Şimdi de yeni tutuklanmasında da DAEŞ, e, ne DAEŞ? FETÖ PDE'ye olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama ilginç bir şey söylüyor. Çok ciddi almak lazım bu uyarıları demiş tutuklanmadan hemen önce tweetlerinde. Çünkü bu Noel ve yılbaşı kutlamalarını kınayan şeyler onu da başımıza büyük bir felaket getirebilir demiş. Yani ellerine silah geçirmiş kişiler Noel Baba kılığına girmiş insanların kafasına evet. silah dayayıp ardından e, fotoğraf çektiriyorlardı. Yerel kıyafetleriyle. Neyse bu konularla alakalı çok fazla haber var. Geğiriz oraya evet, ama istiyorsanız geleceğiz. ben bir olayı detaylı olarak özetleyeyim. Cumhuriyet gazetesinde gayet net bir şekilde özetlenmiş olayın nasıl olduğu. Şu şekilde başlıyor. Reyna'ya akşam saat 1.11 çeyrek geçe gelen terörist ya da teröristler deniliyor. Uzun damlulu silahlarla kapı önündekileri ateş açmışlar. Bir polisle bir vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçerideki yurttaşların üzerine rastgele kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Saldırganın içeride 7 dakika kaldığı belirtilmiş. Saldırı sırasında bu eğlence merkezinin içinde çok büyük bir panik de yaşanmış. Çığlık çığlığa kaçışan birçok insan... Kendini denize atmış Denize atlayanlardan bir ya da iki kişinin kayıp olabileceği de belirtiliyormuş Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Saldırıdan kurtulanlar Mekanın önünde sinir krizi geçirmişler Bazıları ise birbirlerine sarılıp bağlamışlar. Özel harekat polisleri bölgeyi boşaltmış yaralananlar hastanelere götürülmüş Ama özel harekat polisleri bölgeyi boşalttıktan sonra içeride galiba Herhangi bir çalışmada çıkmamış Çünkü aynı zamanda saldırıyı gerçekleştiren kişi de kaçmış Şimdi soruyorlar taksiyle mi geldi diye Kim bu adamdı diye Taksiyle geldiği yolunda da haberler var yani tam bir tam bir kepazelik aslında çünkü sevinme şeyleri de var biliyorsun tweetleri ve sosyal medyada evet, sevinç içinde karşılayanlar da var bunu hatta bir hakem de aralarında var var bu yani başından As beri vardı bu suruçtan beri vardı bu evet geziden beri vardı bu hatta. ...Milad'ın nereden başlatmak istediğiniz size kalmış ama... ...sürekli vardı insanların ölümüne sevinen... ...böyle bir gülü. Tanıdık insanlar da oluyor böyle... ...hakkemler vesaire gibi toplumun önünde gelen... ...simaları da oluyor atırnak içinde hadi. Ama e, var... Çok sayıda adrese baskın düzenlenmiş aynı zamanda. Kaçan zanlıyı yakalamak için soruşturma başlatan polis gelen ihbarlar üzerinde çok sayıda adrese baskın düzenlemiş ama sabah bu sabah itibariyle herhangi bir açıklama ve şey yok yakalandığına dair. Evet o şeylere döneceğiz tabii yani Ahmetçik şimdi buldum haberi makaraya alınacak bir durum değil demiş mesela. Cübbeli'nin uyarıları sürekli bir Noel vurgusu yapması dikkate değer tedbirli olmakta fayda var diye yazıyor. Bir hafta sonra 29 Aralık sabahı gözaltına alınıyor ve ardından tutuklanıyor. Böyle şeyler var. Onlara geleceğiz. Ee, çok ayrıntılı ee, gerek baskın oranın kaleme aldığı sadece hiç yorumsuz bir dizi olay var. Aslında yer alan işte bu senin de sürdüğün Noel Baba hikayeleri. Aynı zamanda bugün şeyleri, nefret söylemiyle ilgili Mithat Sancar'ın... Halkların Demokratik Partisi'nden Milletvekili Middat Sancar'ın Reyna saldırısında yılbaşına yönelik nefret söylemlerinin önemli olduğunu belirtiyor. Her türlü propaganda geniş bir hoşgörüden yararlanıyor diye sosyal ve basılı medyada tüm hızıyla sürüyor. Bu bir sonraki katliamın davetiyesidir diye bir uyarıda bulunmuş kaygı verici. Saldırıda kay Saldırı hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimliği belirlenmiş. Ya Çoğu Turist bu kişilerin saldırıda yaşamını yitiren 11 Türk vatandaşının 11'inin Türk vatandaşı, 1'inin Iraklı, 1'inin hem Türk hem Belçika vatandaşı, 13 kişinin cenazesi ailelerine teslim edilmiş. Hayatını kaybedenler arasında 7'sinin Suudi Arabistan, 3'ünün Lübnan, 2'sinin Tunus, 2'sinin Hindistan, 2'sinin Fas, 2'sinin Ürdün, 2'sinin Irak, 1'inin Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve 1'inin de Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu belirtilmiş. Yani sonuç olarak en az 11 ülkeden... Gelen uluslararası bir katliam evet. manzarası var, <gülüyor> uluslararası. görülmüş en büyük katliamlardan bir tanesi ve şey benzerliği de çok aşikar değil mi? Bataklan, Bataklan evet. ve bir de Orlando'da, Miami'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan eşcinsellerin gittiği bir Pulse miydi? Evet, gece kulübüne yapılan saldırıda. Yani tek ya da birkaç çok otomatik silahlı kişilerin büyük üslerin kanlıklı ateş açmaları durumları var. Hayatını kaybedenlerin kaybedenler arasındaki daha doğrusu hayatını kaybedenlerin 25'in erkek, 14'ünün ise kadın olduğu da aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde yazıyor. Vahşet olarak nitelendirilmiş Bakan Soylu, gerek DEAŞ gerek PKK gerek de HPC için bulunduğunuz durumda gerek yabancı servislerin gerekse de kendi istihbarat örgütümüzden bu tip ihbarlar gelmektedir demiş. Kendi istihbarat örgütlerimizden mi demiş. Neyse böyle, bu şekilde açıklamalar yapmışlar. Her yerde aranıyormuş terörist. Nasıl geldi, nasıl kaçtı kimse bilmiyor. Ya da açıklama yapılmadı. Yakalanamadı zaten. Evet. Ee, ve Ama ya, normal Baba kılığında değilmiş. O Cumhurbaşkanı şey, Başbakan tarafından yapıldı açıklama evet, Tek açıklamada e, kaydı değeri oydu. Arkasında da e, bir de şey var. E, böyle... E, Elbise elbisede 7 dakika kaldı sadece içeride olduğu birçok yerde var evet. ve bu 7 dakikanın bir kısmını da elbise değiştirmek için kullandığı da var insanın aklı hapsalası almıyor yani olup bitenleri şeyler arasında evet senin de dediğin gibi çok sayıda turist sadece oraya eğlenmek için gitmiş insanlar var cesetlerin üzerinde koşarak kaçanlar gibi korkunç manzaralar var. Yani tasvir edilenler arasında, görgü tanıklarından. Denize atlayanlar da senin dediğin gibi oradan da şey var mı bilmiyorum. Ama yeni yıla giriş e, bu şekilde oldu. İlginç bir, e, istersen biraz detayına girelim şimdi. Bu, bu adıma adım adım nasıl gelindi diye. Hürriyet Daily News Genel yayın Yönetmeni Murat Yetkin önemli bir e, analiz yazısı kaleme almıştı. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı kutlamasını hedef alan bu terör saldırısına ilişkin olarak katliam göstere göstere geldi diyor. Yani devletin güvenlik ve yargı teşkilatları yıllarca fetullahçıların taşeronluğuna bırakıldı. Şimdi onlardan temizlenmeye başladı ama yerlerine kimin geldiğine bakan var mı diye sormuş ve Şimdi kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca Olarak bilinen biraz önce de e, Gazeteci Şık'ın Tutuklanmadan önce yaptığı şeyi de Belirten Uyarıyı e, o da belirtiyor Yetkinde Ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün yılbaşı kutlamalarına ilişkin olarak Sen gavurların bayramını kutlarsan Allah da başına kafirleri Musallat eder Sözlerini hatırlatmış Ve 1 Ocak Hürriyet Eyni'nin yazısında şöyle diyor İlk bilgiler Noel Baba kıyafetiyle Reyna'nın önüne geldiği şeklindeydi Sonra doğrulanmadı o bilgi Bir açıklama da yapılmadı diyor Ama gayet sakin biçimde taksinin bagajından içinde silahlarının olduğu çantasını almış Ve şöyle bir parantez açıyor Atatürk Havalimanı'nı basan işçiler de taksiyle gelmiş silahlarını bagajda taşımışlardı diyor Önce kapıda duran polise ateş etmiş... ...şehit olan 21 yaşında 10 aylık polis... ...sonra içeri dalmış... ...otomatik silahla taramaya başlamış... ...üstündekileri çıkarmış... ...yani kıyafet değiştirmiş ve sırra kadem basmış... ...halen de... ...yakalanmış değil gerçekten... Evet. ...arıyoruz diyor... ...İçişleri Bakanı... ...çok tatmin edici bir açıklama mı bilmiyorum... ...bu öldürdüklerinin sayısı... ...şimdilik 39... işte ...yaralılardan bahsediyor... ...şimdi... İçişleri Bakanı da peşindeyiz dedi. Duydunuz. Ankara işi üstünde duruyor. El-Kaide El-Nusra ihtimalini de dışlamadan. İstihbarat eksikliği filan yok. Daha PKK'nın Beşiktaş ve Kayseri saldırılarından önce duyulmadı mı medyada? Terör örgütleri büyük şehirlerde kalabalık yerlerde yabancıların gittiği lokanta eğlence yeri gibi yerlerde eylem hazırlığında diye. Hani o Amerikan istihbaratı biliyordu lafı da buradan çıkıyor. Elçilikleri uyaran ki doğrusu da bu bizim hükümet diyor. Yani hükümet tabii Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bilgi veriyor. Aradaki fark onlar vatandaşlarını da uyarıyorlar saldırıya kurban gitmesinler diye. Ve şöyle söylüyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Devletin güvenlik ve yargı teşkilatları yıllarca Fethullahçıların taşeronluğuna bırakıldı. Şimdi onlardan temizlenmeye başladı ama yerlerine kimin geldiğine bakan var mı? Ya Acemiler ya Rus Büyükelçi suikastinde şüphelenildiği üzere başka kılıkta uykuya yatıranlar ya da derin devletin F tipi öncesi sahipleri diye 3 olasılığı da veriyor. Hepsi de geçerli gerçekten. Yargıdaki durum da farklı değil demiş ama polisteki ve askerdeki durum hala vahim. Bir ekipler savaşının getirdiği zafiyet var diyor. O da bilinen bir şey üzerinde konuşulan istihbaratı değerlendiremedikten sonra istediği kadar gelsin istihbarat bir işe yaramıyor işte terörist gelip vuruyor ve artık gidiyor da bu eylem adeta göstere göstere geldi üstelik maalesef görüldü ki bu eylemin bir kitle tabanı varmış bu kadar derin bölünmüşüz yani birlik ve beraberlik söylemlerine karşı Katliamın hemen arkasından sosyal medyada oh olmuş ne işleri vardı orada mekanında makamında kutlama mesajları başladı. Öyle ya yılbaşı demek Noel demekti o Hristiyan eğlencesiydi. Daha iki gün önce sokaklarda Noel babanın başına silah dayama mizanseni yapan militanlara polis müsamaha göstermemiş miydi? Diyor ki bunda da haklı olduğunu söyleyeyim çünkü polis herhangi bir şey yapmıyor bu insanlara ortalıkta dolaşıyorlar. Yani ne onu yapanlara suçu övme davası açılmıştı ne de o haberlere halkı kim ve düşmanlığa teşvik ettiği için yeni yasağı getirilmişti diyor. Cübbeli Ahmet Hoca ve diğer bazı cemaatleri Noel ve Yılbaşı için mesajlarına gerçi Ahmet çık bu işte bir tuhaflık var diye tepki göstermişti ama o da tutuklandı zaten. Sosyal medyadaki bu hava o kadar rahatsız ediciydi ki diyor sen bunu görmüş müydün Can? Emniyet bu yöndeki mesajların ihbar edilmesini istemiş. Yani sosyal medyada böyle bir şey varsa bize ihbar ediliyor. Emniyet diyor. Hı hı. Sanki emniyette başbakanlıkta sosyal medyayı didik didik tarayan ekipler yokmuş. Kendileri bulamazmışlar gibi diyor. Anladım saldırıdan sonra olan olaylardan bahsediyoruz değil mi? Yoksa Noel Baba'nın kafasına şeye dayamak ya da çeşitli gazetelerde çıkan Hayır, son uyarı vesaire gibi evet. şeylerden bahsedilmiyor burada. Yok öncesi. Yani sosyal medyadaki bu cemaatlerin finan, çeşitli insanların Noel ve Yılbaşı mesajlarına. Belki o, bu nedenle cinayet sonrası ilk mesajda yayınlardan biri hatta İçişleri Bakanı'ndan önce kimden geldi? Diyanet İşleri Bakanı, hı hı. Başkanı pardon Mehmet Göz, görmez. Yani görmez diyor ki terör eylemi ibadethanede de olsun eğlence yerinde de fark yok. Eylem hoş görülmesinin, eylemin hoş görülmesinin önüne geçmeye çalışıyor diyor. Ama tabi ki Diyanet'in çok ilginç bir yayını vardı. 30 Aralık günü Cuma namazı hutbesi bir arkadaşım duyduğu rahatsızlığı bana ileten bir arkadaşım oldu diyor. Yazıda Murat etkin Hürriyet dinci de yüzdeki yazısında haberde hutbede şunu diyorlarmış. Diyanet işleri söylüyor bunu Türkiye'nin değerlerimizle örtüşmeyen gayri meşru gayri meşru kelimesi kullanmışlar. Tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni yılın İlk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesine karşı çıkan ifadelerden rahatsız olmuştu arkadaşım diyor. Resmen bu muazzam bütçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bu hutbeyi veriyor. Belli ki diyor buradan boşuna Diyanet İşleri Başkanı böyle demeseydi bu eylem yapılmazdı. Türü sonuçlar çıkarmaya çalışılmasın. Zaten ben, o da düzeltme yapmış. Daha doğrusu evet, düzeltme kınama, kınama yapmış. Kınama yapmış. Onun için diyor ama. Belli ki Suriye'de IŞİD, el-Nusra hedeflerine vuruldukça diyor, Türkiye makas değiştirip uluslararası toplulukla hareket etmeye başladıkça, onlar da eski Suriye siyaseti rahatlığı içinde buralara yerleştirdikleri, buralarda devşirip uykuya yatıştırdıkları militanları birer birer uyandırıyorlar diye konuşmuş. Sosyal medyada buna uygun oluyor. Ama üzücü olan diyor, bu hak etmişlerdi havasının yıllarca devlet katında müsamaha gösterilen hatta el altından teşvik gören siyasetin sonucunda bu şekilde kendini gösteriyor olmasıdır diyor. Ve şunu hatırlatmış. Bugün işi de değildir bu diyor. Gazeteci Abdülpekçi Katlettikten sonra Papayı öldürmeye kalkışan Memedeli ağacadan, gazeteci Hrant Dink'i katleden o gün samastan kahramanlar uydurmaya çalışan bir kültürün getirdiği, geldiği son aşama işte bu diyor. Evet. Yakın zamana kadar Fethullahçıların AK Parti iktidarlarıyla ortak zemin arayışlarının temeli buydu. Şimdi derin devletin F tipi öncesi sahipleri aynı arayış içinde ve maalesef o zemini buluyorlar demiş. Toplumu tek tipleştirme gayretine artık son verilmeli, giderek daha zehirli, patlamaya daha hazır bir siyasi hava solur olduk ve bunda etnik ve dinsel şövenizmin tek tipleştirme gayretinin teşvik edilmesi maalesef önemli rol oynuyor diyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu diyor, gelir kendi başlarına yıkılır diyor. Çok tabi önemli şeyler bunlar. Bu şeyde de Daily Telegraph'ın bu konularla ilgili tarihçi bir akademisyen şeyine yazısına da analizine de yer vermiş BBC Türkçe. Mark Almond, Türkiye üzerinde de bir kitabı tamamlamak üzereymiş Oxford Üniversitesi'nde öğretim üyesi. ...modern tarih alanında ders veriyor... ...bu yıl içinde Laik Türkiye'nin... ...Kısa Tarihi adlı kitabı çıkacakmış... ...yani önemli bir uzman... ...sayılabilir... ...güzel isim olmuş... ...efendim... ...güzel isim olmuş Laik Türkiye'nin kısa tarihi diye... Evet. <gülüyor> ...ve şey diyor... ...bir zamanlar... ...bölge için model olarak gösterilen... ...Türkiye bugün Pakistan'ın izinden... ...gidiyor diye... Türkiye'nin ...Türkiye, Türkiye Avrupa'nın... ...hasta adamına mı dönüşüyor sorusunu... ...sormuş yani şöyle diyor... Şiddetin tırmandığı kriz dönemlerinde insanlar sorunlarını çözebilecek güçlü bir lider arar. Peki ya zaten güçlü bir lider iktidardayken ülke terörizmin yarattığı kaosun içindeyse diye paradoksal duruma işaret etmiş. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum eşsiz derecede vahim. 1980 askeri darbesinden bu yana hatta belki de Atatürk'ten bu yana en güçlü cumhurbaşkanı iktidarda. Ancak Erdoğan İktidarı ve yetkileri elinde toplama konusundaki olağanüstü becerisini ülkenin sorunlarını çözme konusunda sergileyemiyor. Hala bir demokrasi olan Türkiye'de tüm yetkileri elinde toplarken rastgele cinayetler, intihar saldırıları ve ülkenin güneydoğusunda Kürtlere karşı yürütülen mücadele kontrol dışına çıktı demiş. Ve Erdoğan'ın yönetim tarzı tehditleri de arttırdı diye devam ediyor. Garip bir biçimde Erdoğan toplumu tehdit edenleri bertaraf edemeyen bir kontrol hastası. Kontrol freak terimini kullanmış. Hatta kaprisli yönetim tarzı bu tehditlerin artmasına yol açtı diyor. Esad rejimine karşı savaşmaları için cesaretlendirdiği ve silahlandırdığı radikal cihacı, cihatçıların bir gün kendi ülkesinde hedef alabileceği riskini göz ardı etti. Esad rejimi zayıfken Türk, Suriye'deki Kürtler bölgedeki ağırlıklarını artırdılar. Erdoğan ise Kürtlerin Türkiye'nin güneyinde bir devletçik yaratmalarını engellemek için harekete geçti. Ancak Batı'nın Kürtlere karşı girişilecek mücadele için talep ettiği bedel IŞİD'e karşı kararlı mücadeleydi. Bunu yapmadılar diye devam ediyor ve dış politikada önemli bir dönüşüm yaşandığına işaret etmiş. Rusya ile İran'la düşmanlıktan ortaklığa dönerken dış politika Batı'daki en önemli müttefiki Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'deki terör saldırılarının arkasında olmakla suçlandı diyor. Özet geçiyor yani. Evet. İyi bir bence özet bu aslında. Çünkü şey de var. Bir takım internet üzerinde gördüm sadece. Mesela bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında öncülüğünde Mehmet Ali labora yaptı filan diyen yazılar çıkıyor. Mehmet Ali Alabor'a yapmış. Saldırıyor mi? Saldırıyor evet. Böyle yazılar da çıkmaya başladı artık yani. E, tutulamayacak bir durum var yani. Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisi hızla büyüme döneminden hızlı düşüşe geçti. Bir ara Müslüman toplumla piyasa ekonomisini bir arada barındırma mucizesini gerçekleştirmiş gibi duruyordu ama... Suriye ile Irak'taki savaşların etkisi ve terör saldırıları turistleri ülkeden kaçırdı. Türkiye ekonomisini de derin bir resesyona durgunluğa hazırladı diyor. Soğukkanlı bir tahlil getirmiş. Türkiye'de eskiden güçlü askeri liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için genellikle kanlı yollara başvurarak devreye girerlerdi. Ancak... 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra yeni bir girişim, en azından başarı şansı olan yeni bir girişim mümkün gözükmüyor. Elbette mevcut açmazdan demokratik yollarla çıkılması tercih edilir ancak Erdoğan'ın parlamentodaki rakipleri bölünmüş durumda ve tabanları da Kürtler ya da laikler gibi belli azınlık gruplardan oluşuyor. Laikler gibi belli azınlık gruplardan ve şey diye bitirmiş yazıyı. Oxford Üniversitesi'nin öğretim üyesi olan Mark Almond, Türkiye'de istikrarsızlık Batı için de istikrarsızlık olur diyor. Yani Türkiye Avrupa'nın yanı başındaki hasta adama mı dönüşüyor? Suriye'deki radikal cihatçıların Taliban benzeri bir tehdit yarattığı bir Pakistan örneğine mi benzemeye başladı? Bu Pakistan örneği sürekli böyle bir fotoğraftan çekip alınmış bir sahne değil mi? Robert Fisk'le beraber başlamıştı. Suriye'deki savaş böyle çetrefillişmeye başladığı zaman ilk evet. olarak Robert Fisk kullanmıştı bu Pakistanlaşma örneğini. Ardından Fehim ne kadar uzanmıştı bu terimi kullananların silsilesi. Ama bir yandan da böyle o kolonizasyon sürecinden koparılıp alınmış, Hindistan'dan bir şekilde kendini kurtarmış bir Pakistan imajından farklı bir Pakistan'dan bahsediyoruz burada. Sadece bir anda terör örgütleri, İslamcı örgütler, Afganistan'ın yanında yer alan Pakistan'dan bahsediyoruz. İşte yani çok tabi yani bilgi sahibi olmak lazım. Ben de e, bu konuda doğrusu bir uzman niteliğinde konuşamam ama e, Pakistan'ın özellikle e, şeyin Musame Bin Laden'in korunduğu ve Taliban'ı yaratan e, medreselerinde olduğu ve çok bölünmüş bir yapısıyla toplumun ça, ça, tamamen şey bölünmüş bir yapısı ordunun kendisinin de isnami şeylerle bölünmüş bir yapısı olmaya başlamasıyla tabi bazı kaygıları bir örnek bölünmüşlük üzerinden kurguluyorlar. efendim bir bölünmüşlük üzerinden kurulamıyor evet, yani evet ama o bölünmüşlüğü ortaya çıkaranın altındaki yatan sebepleri de dinamikleri de görmek lazım galiba. Yani şöyle bitirmiş işte tam bu konuda maalesef on yıllarca bölgede model olarak gösterilen Türkiye önünü Pakistan'ın açtığı yoldan yokuş aşağı ilerliyor. Belki iktidar partisi içinde de Erdoğan'ın gücü tekelini almasından rahatsız olanlar vardır ancak Erdoğan'a karşı çıkacak cesaretleri ya da yeterli sayıları olduğundan şüpheliyim demiş Türkiye'nin acıları dinmeyecek gibi duruyor. Maalesef yazıyı böyle karamsar bir şeyle bitirmiş. Ancak ülkenin hassas jeopolitik konumu düşünüldüğünde Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının batı içinde istikrarsızlık anlamına geleceği unutulmamalıdır. Burada tabii çok önemli şeylerden bir tanesi sürekli olarak yetkililerin yakın tarihte olduğu gibi sürekli Türkiye'de bir şey yok deyip herhangi bir sorumluluk alan hiçbir etkili yok. Ne istifa, evet. ne istifa düşüncesi, ne de bir şey ve inkar var. Yani müthiş bir inkar var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı daha Aralık sonunda geçen yılın ortasında 11 Aralık'ta Beşiktaş'taki saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybediyor Korkunç olaydan hemen sonra Terör bugün son derece azalmış durumda Diyebiliyor bu son derece yetkili Bir adam yani Yasin Aktay Emin olabilirsiniz ki diyor Terör şu anda son derece azalmış durumda Halbuki yani son 18 ayda Yaklaşık 500 kişi Belki de şimdi arttı o 500'ü de aşmış insan var ve 2000'i aşkında yaralı varken bunu nasıl söyleyebiliyorlar? İnsanın aklı hayali duruyor. Ve günlük olarak bakıyorlardır evet. ya da böyle haftalık ya da saatlik olarak bakıyorlardır belki de olan şeye, fotoğrafa. Ama biraz daha yukarıdan baktıkları zaman Türkiye'nin en kanlı dönemini kendi iktidarları döneminde gerçekleştiğinde görebilmem. Göremememeli mümkün değil. Türkiye'nin en büyük terör saldırısı yaşandı bir defa. Güneydoğu illerini geçen sene hatırlarsınız. İnsanlar Bodrum'larda ölüyor mu, ölmüyor mu tartışması tamamen hakimdi evet. buralarda. Ve öldüler ya, yani. öldüler de. Ve bunun ardından hala devam eden saldırılar var. Daha dün dile gün olan gibi. Ama hala bunları bu şekilde söylemek ve tekrar etmek politikadan başka bir şey değil. Ucuz evet, politika. yani tipik bir Numan Kurtulmuş açıklaması daha geldi senin de e, merakla takip ettiğin gibi. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor demiş. İstihbaratlar çoğu Türkçe'de de bir bozukluk var. İstihbaratı olması lazım. Neyse o önemli değil. Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz diyor. Ama son derece titiz çalışıyoruz. Bitireceğiz bu işi diyor. Cumhurbaşkanı da öyle e, söylüyor. Evet. Bu işi tamamen e, bitirmek üzereyiz diyor ama çok inandırıcı gelmiyor çünkü mesela beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum biz yarım kaldık diye saldırıda nişanlısını kaybeden bir Sezen Arz seven adlı bir genç kadın da Mustafa Sezgin Seymi'nin arkasından biz yarım kaldık. Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim diye yazıyor. Çok feci durumlar var yani. Reyna ya da karanfil bırakanlara da saldırı ve gözaltı var bu arada. Yani ezilenlerin Sosyalist Partisi, ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri... Gece Kulübü'nün önünde bir araya gelmiş hemen gözde altına alınmışlar. Bu saldırı farklı bir saldırı ama yani diğer geçtiğimiz çetelesi tutulan saldırılara baktığınız zaman arkasında bir ideolojik sebep ya da herhangi bir şekilde politik bir mana bulabilmeniz noktasında bir şeyler elinize geçebiliyordu. Çevik kuvveti yapılıyordu, askere yapılıyordu. Ee, oradaki sivil insanlar hayatını kaybediyordu. Da Suruç'taki gençler herhangi bir şekilde... Yani Suruç'tan, Suruç'tan e, Kobane'ye gitmeye çalışan gençlere yapılmış olan saldırılar vardı ama bu saldırı diğerlerinden farklı gibi duruyor. Çünkü orada doğrudan eğlenmeye gelmiş insanlara yapılmış olan bir saldırı. Ne, neyle Türkiye'de daha önce şey yapılabilir diye baktığınız zaman e, Sultanahmet'teki saldırı buna benziyor. Sultanahmet'teki de doğrudan turistlere hedef almış. Bu da aynı şekilde ölü sayısına baktığınız zaman turistlere hedef almış bir saldırı olarak da evet, bir derilemiş. de Beyoğlu'ndaki belki işte İstiklal Caddesi evet. öyle bir şey verdi ee, İsrail vatandaşlarının çoğunlukta olduğu bir saldırı vardı Murat Karayola'nın yaptığı bir açıklama var Türkiye, e, Türkiye'de gerçekleştirilen bu saldırıyı PKK'ya da takın yaptığını düşünmüyorum böyle sivillere yönelik çeşitli saldırıları gel olmuyor takın demişler ama aynı zamanda Bursa'daki yeni camide yapılmış olan saldırı da aynı şekilde herhangi bir Askeri ya da polis kaynağına yönelik değil, doğrudan sivillere yapılmış bir saldırıydı. Evet, İlginç zamanlardan olmaz. geçiyoruz. Evet. İlginç çatışmalar da devam ediyor. Senenin hiç olmaz. ilk saldırısı ama. değil mi? Evet, senenin ilk saldırısı ve Türkiye'den yani. Tabii Türkiye'nin durumu da şöyle. Biraz önce de ufak bir analiz, yani istatistiksel şey vermeye çalıştık. Belki de dünyadaki en güvensiz ülkelerden biri haline gelmiş olması gerekiyor. 500'ün üzerinde ölüm 2000'in üzerinde yaralıyla ve en büyük merkezlerinde yani gerek başkentinde gerekse en büyük metropolinde olmak üzere Güneydoğu'daki büyük bölgelerinde de meydana gelen çok güvensiz bir hal aldı. İşin ve, kötü tarafı da aynı zamanda uzmanlar daha da artacağından bahsediyor. Mesela Doğu Çevre yapılmış olan uzman görüşlerine yer verilen bir haber analiz var. Aynı şekilde orada da bölgesel ekosistem hızla değişiyor. Bu tip saldırılar daha da sık olabilir şeklinde yapılmış olan uyarılar var. Seda Sezer Bile'nin haberi. Evet. Bu, bunlara tekrar dönelim bence. Şey Metin Gürcan'ın da e, önemli sayılacak bir araştırılması daha düz analiz yazısı vardı T24'te. Kısıtlı harekattan Topyekun Savaş'a sürüklenmeme rehberi diye bir analiz getiriyor e, ve şu anda yaklaşık 600 askerle başlayan harekatta şu anda Suriye kuzeyindeki asker sayısı bu rakamın yaklaşık 5 katı diyor. Yani 3000 askerin bulunduğu ve bayağı ülkede düzenli ordu olarak 3. konvansiyonel ordu galiba. Evet. Bu bölgede bu da çok ciddi bir şey. Peki burada şey yapalım. E 2 de önemli haberinde özet olarak başlığını verelim. Bir tanesi Aslı Erdoğan, Necmi Alpay ve Zana Zan Kaya ilk mahkemeye çıktıklarından sonra tahliye edildiler. Önemli bir uzun zamandır gelişen bir davaydı. Devam edecek ya. Hatta bugün galiba ikinci duruşması bir de çok önemli bir gelişme sayılabilir. Muazzam bir afet olduğu şeyde Mersin'de. Şiddetli yağmur ve bir baba kızın sel sularında sürüklendi. Belki de kayıplarla beraber beş kişinin öldüğü ve haddi hesabı olmayan bir maddi zarar meydana geldi. Ama gene de yetkililerin hemen Büyükşehir Belediye Başkanı biz çok daha kötüsünü önledik. Altyapıyı yaptık filan gibi çok inandırıcı olmayan hiç inandırıcı olmayan açıklamaları da hemen arkasından geldi belki onlara da sonradan vakit bulursak döneriz. Açık kaste. Manço'dan dinlediğimiz bir şarkıydı bu. İyi bilinen şarkılarından birisi Barış Bersmanço Türkiye'nin yetiştirdiği önemli rock yıldızlarından televizyon prodüktörü ve besteci aynı zamanda şarkı yazarı. 200'den fazla da şarkıyı yaratmış ve çeşitli dillerde Söylenmişti şarkıları Barış Manço'nun doğum günüydü 2 Ocak 1943 Kendisi 1 Şubat'ta da 1999'da da hayata veda etmişti oldukça genç bir yaşında Ona da bir günaydın demiş olduk Açık Radyo Açık Gazete Evet, yani katliamın gösteri gösteri geldiğini söyleyen yazılardan başlayarak terör bugün çok son derece azalmış durumda diyen insanlar vardı. Bir de sosyal medyada acayip şey var. Ee, ya yani yeni yılın başlangıcındaki ilk haber Irak'ta haber olmamıştı zaten her zaman olduğu gibi. Bombalı Ama saldırılar. Bombalı saldırılar. Diyarbakır'da da emniyet amirli binasına roket atarlı bir saldırı haberi vardı dün gene yeni yılın başında ee, ve çok sayıda takviye birlik ambulanslar da geldi gönderildi filan diyor fakat bir ölüm ya da yaralanma ölen ya da yaralanan olmadığı haberi geldi neyse ki orada ama büyük bir çatışmadan bahsediliyordu Kimin gerçekliğine dair haberler de gelmeye başladı. Daha doğrusu analizler de gelmeye başladı ufak bilgi kırıntılarıyla beraber. Hangisi Reina'yı? Evet. İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya ilişkin saldırının görüntüleri incelenen Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren teröristin Kırgız ya da Özbek olabileceğini değerlendirdiklerini bildirmiş. Aynı zamanda havalimanı saldırısını gerçekleştirenlerin de kırgız ve özmek olduğu söyleniyor yanlış hatırlamıyorsam. Operasyonlar eşit bağlantılı Türk Türk Cumhuriyeti e, vatandaşları noktasında, Türkiye Cumhuriyetler vatandaşları e, doğrultusunda yoğunlaşmış. Hürriyetin haberine göre yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı'nı saldıran eşit militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazanmış demeye çalıştığım gibi haberin devamında da bu da belirtiliyor. T24'te yazıyordu bu da. Bir de şeyde Atatürk Havalimanı saldırısını gerçekleştiren teröristlerin bir kısmının ekmek içi sosis mi nedir bir şey sucuklu ekmek içinde getirilen bıçakla kazıp kaçtıkları gibi bir haber da vardı. Öyle mi? Ben evet. görmedim onu. Bakalım. Sürre, Nereye, nereden kaçmışlar? Tutuklu bulundukları yerden de böyle bir bir kısmının en azından böyle de bir tuhaf haberle de karşılaşmıştık ama artık şey yapamıyorum ben. her şey çok daha sürünel oluyor evet yani e, Akdoğan Özkan da mesela ilginç bir yazı yazmıştı şeyde uzun bir Suriye Savaşı'nın bundan sonraki safhalarına odaklanan uzunca bir dış politikası yazısı yazmaktı niyetim ama olmadı Bizler sağa sola umut saçan pembe vecizeler döktürüp özlü sözler paylaşa duralım. Yeni yılın özünde eskisinin devamı olduğunu ilk günden katlayan bir yeni tırnak içinde katlayan Akl, aklıma elimi serin kanlığımı kilitlediği verdi. Çok üzgünüm diyor. Ve şeye acaba cehennem böyle bir yer olabilir mi sorusunu soruyor. 13 Kasım 2015'te IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından kentte önemli bir başka noktanın üzerinde durduğu için atıf yapmaya, şey yaptım Akdoğan Özkan'ın yazısını dile getirmeye çalıştım. Kentte 1 milyon üzerinde kişi sokakları doldurmuş ve ellerinde ışıklı pankartlarla oluşturdukları not afraid, korkmuyoruz yazılarıyla barışçıl bir yürüyüş yaparak bu alçakça katliamı korkmadıklarını haykıran ifadelerle protesto etmişti. Bir süre önce de 3 Şubat 2015'te Yürdünler başkenti sokaklarını, Amman sokaklarını doldurmuşlardı protesto. Çünkü IŞİD'in esir alıp diri diri yakılarak öldürülen Yürdünlü pilot Muazel El-Kesasibe'nin Yakılma görüntüleri örgüt tarafından yayınlanıp internete düşünce Amman'da bunun üzerine bu katliamı, kan dondurucu katliamı tel iğneden bir yürüyüş yapılmıştı. Türkiye isterseniz Avrupa'nın, isterseniz Orta Doğu'nun bir parçası olarak görün, bu memlekette başınıza nasıl bir el anet gelirse gelsin topluca ve barışçıl bir karşı duruş sergileyemeyen, her katliamı sineye çeken bir topluluk görüntüsü içindeyiz feryatlar adli tıpa teşhis yapmaya gidenlerle sınırlı. Tanıdık var mı? Yok. E hadi kaldığımız yerden devam. Bırakınız Fransa'yı Paris'i bir ürdün bir amman dahi olamıyoruz. Çocuklarımız ölüyor katlediliyor. Bir takım insan müsveddelerinin oh iyi olmuş şeklindeki övürtüleri dışında topluca ve kararlı bir insani ses çıkaramıyoruz. Birlikte yaz tutmasını, birlikte haykırmasını bilmiyoruz demiş. Hani ya, karanfil koyanları da e, tutuklandığı bir yerde doğrusu haksız sayılmaz. Hani kötü bir kabus görürsün kötüler peşindedir ve bağırmak haykırmak istersin de bağıramazsın sesin çıkmaz ya. Ter içinde uyanacağın bir kabustasındır çünkü bizim bu yaşadığımız bir kabus değil. Çünkü bağırmak haykırmak isteyen yok sesimiz çıkmıyor. 3-5 tweet o kadar. Demiş. Tamam asimetrik korku iklimindeyiz ve tamam belli ki bir kabus değil bu ama acaba cehennem böyle bir yer olabilir mi diye karamsar bir yazı kalemi almış. Asimetrik korku iklimindeyiz ama mesela geçtiğimiz hafta, 3 hafta önce daha doğrusu Noel Pandora düzenlenen tırlı saldırıyla sarsılan Almanya'da da aynı şekilde gösteriler. İnsanlar bir araya gelip evet. toplanmışlar ve yeni yılı kutlamışlar. Çok önemli Rendenburg bu tespit. Yani toplumu toplum yapan unsurların bir analizi, anomi diye hani konuştuğumuz şey vardı ya. Evet. Durkheim'den gelen. Durkheim'den. Onlarda daha bir toplum durumu var. Akdoğan Özkan da tam bu ayrıma işaret ediyor. Bizde birkaç tweet dışında, birkaç yazı dışında bir şeye el atılmıyor. Bir da. araya gelebilmek mümkün değil. Önce Paris ardından da ki listeki IŞİD saldırılarıyla sarsılan Fransa'da da yılbaşı kutlamaları. Şanzelize'de e, yaklaşık yarım milyon insan toplanarak bir araya gelerek kutlamışlar yeni yılı. E, Zafer takımına yansıtılan ışıklarla yeni yıla doğru geri sayım yapılmış mesela. Britanya'da da aynı durum var. New York'ta da aynı durum var. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar bir araya gelip yeni yılı kutlayabiliyorlar. Ama Türkiye'de sokaklara baktığınız zaman üzerinde kamuflajlı... E, Özel harekat polislerinden askerlere kadar herkes ellerinde Kaleşnikovlarla sokak başında bekliyor. Bir araya gelebilmek değil mümkün. Evet, de, yürümek bile korku verici hale gelmeye başladı galiba. Sadece karanfil bırakmayı bile 25 kişi net tutuklanmış. 15 efendim, mi 25 mi yani İçişleri Bakanlığı Twitter sayfasından verilen bir gönderi gö yapılan bir gönderi vardı onu gördünüz mü? Hayır. Laikliği savunacağız diye işte layıklığı özür dilerim. Ee, savunacağız diye e, kahvanede konuşan insanların bu tip paylaşimlar onların videosunu koymuşlar bu tip paylaşım yapan insanları lütfen bildirin ardından diyerek de bir başka bir başka kampanya da orada var. bir başka kampanya da orada başlatılmış gelen tepkiler üzerine kaldırılmış ama neyin ne olduğunu bilmeden doğrudan sosyal medya resmi kurumların sosyal medya hesapları bile kimler tarafından kontrol ediliyor nasıl bir politika üzerinden gidiliyor bu siyaset anlaşılması pek mümkün hale gelmedi galiba durumun. Evet o zaman da işte başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli resmi yazılardan yapılan işte kaynağına ineceğiz sileceğiz bitireceğiz açıklamaları da çok şey gelmiyor. Rasyonel bir tarafı yok zaten. Gelmiyor. Mesela Nurcan Baysal da ilginç aynı noktaya değinen başka bir yazı kalemi almış. Masum insanlar ölmüş sevinenler var diye T24'te sabah oğlum uyandırıyor erken diyor anne kalk İstanbul'da bomba patlamış diye e, gündelik hayat yeni yıl kutlamaları öylesine hedef gösterildi ki doğrusu bir saldırı olabilir ihtimali birçoğumuzun kafasından geçiyordu yine de yok ya olmaz herhalde deyip bu düşünceyi kafamdan atmaya çalışıyordum insanız işte bir yanımız hep iyi umut etmeye kayıyor diye yazmış T24'te Sosyal medyada bir kullanıcı yazmış. Eskiden yeni yılın ilk bebeği haberleri düşerdi bu saatlerde diye. Öyleydi ya diye düşünüyorum. Sanki fi tarihinden bir şey anımsar gibi. Hakikaten ben de şimdi bu yazıyı okur okumaz. Yeni yılın ilk bebeği haberleri hangi hastanede? Çorum'da. Başkentte mi falan diye düşerdi. Şimdi pek ilgili... Yani ilgilenmeye bile imkan yok neyse biz gelene devam ettirelim Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelmiş Hı, yeni iyi, yılın ilk bebeği iyi. Cafer ve Türkan Şirin çiftinin dünyaya gelen dördüncü çocuğuymuş dört çocuk evet dört çocuk ee, tebrikler sadece son birkaç haftaya bakalım Cuma hutbesinde verilen yılbaşı uyarıları okullarda yasaklanan yeni yıl kutlamaları, yılbaşı kutlamalarını hedef gösteren gazeteler Bugün son gün. Bu uyarı son uyarı. Bunu gördün değil mi? Milli evet. dedi. Evet. Herhangi bir soruşturma başlatıldığına dair haber görmedi. Hiç ama. yok. Evet. Çok önemli bu işte. Nefret. Bugün son gün. Bu uyarı son uyarı deyip kocaman şeyi koymuştu. Yılbaşını kutlama. Evet. M.A. büyük diye. Milli gazete değil mi? Evet efendim. Bir 31. Milat mıydı? Milli gazete miydi? Ben yanılmıyorsam Milli Gazete'ydi ama bir çek edelim. Lütfen basarsan, bakarsan yani bu şeyi kutlama. Son uyarı diyor yani. Yeni yılın son uyarısı. Bugün son gün. Manşeti. Milli Gazete'ymiş doğru. Evet. Ve arkasından da o Diyanet'in hutbesine de gönderme yapıyor. Aynı sayfada. Evet. Ee, inanılmaz bir şey yani. Ee, mümine yakışmaz uyarısı mümine yakışmaz hı hı. değerlerimize aykırı bu gazetelerde çalışan kimi sözde gazeteci ve yazarların kışkırtan yazıları diyor Nurcan Başsalda. da yılbaşına karşıyız kim ortalığı havaya uçursa uçursun diyenler tırnak içinde vermiş ben görmedim bunu ama Noel Baba'nın başına silah dayayanlar şişme Noel Baba'yı sünne edip bıçaklayanlar evet evet Yılbaşı kutlamalarını hedef gösteren bildirileri dağıtanlar. Üniversitede oluyor. Şişman Noel Baba'yı bıçaklamak kolaydı. Galiba iki sene önce de İstanbul Üniversitesi'nde. Evet, ]'de. yüksek. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde filan da oluyor. Noel <gülüyor> Baba'yı bıçaklıyorlar değil mi? Evet. Üniversitelerde. Noel Baba'nın başına silahları o, o aydındaydı galiba. Alperen Ocakları sonunda da e, dövüyorlar. Temsili olarak. temsili olarak sonra da bir kenara alıp Noel Baba'yı zeybek oynuyorlar ağır adımlarla evet. Böyle yerel motiflerle süslü bir motiflerle. temsili cinayet aynen öyle ve arkasından da bu Reina geliyor mermi atanlarla değil nefret suçu işleyenlerle değil hedef gösterenlerle değil tweet atanlarla uğraşanlar demiş Örgüdin yaptığı katliamların üstünü kokteyl terör diyerek bulanıklaştırmaya çalışanlar FETÖPDY DHKPÇPK Katak Kardan adamı, ha bir de kardan adam vaziyeti vardı. Evet. onu daha değiniriz herhalde diye düşünmüştüm ben son evet, yarım saatte. Evet. Belki de evet tepiniyorlar manşetleri atanlar var, eğlenenler için. Televizyonlarda ne olduğu belirsiz hocaları sabahtan akşama yeni yıl kutlamalarına karşı konuşturanlar. Hepsi bunların gerçek yani. Noel Baba'nın başına işte silah dayayanları esprili bir eylem diye sunmuşlar. Onu da bilmiyordum ben takip ettim. Ne kadar esprili değil mi? Silahı dayaman bakma. Evet. Esprili. Silah dayayarak. Yani. Bunca insanın katledildiği bir saldırıyı daha ilk dakikada PKK, IŞİD, DHKPC ortak yapmış olabilir diye işte kokteyl vaziyeti. Ahmet Şık gibi bu gidişata dikkat çekmek isteyen gazetecileri içeri tıkanlar bu katliamda hepimizin payı var demiş. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in de saldırının hedefi fitne yaratmak demiş. Ya sizin bunca aydır demeçlerinizle yaptıklarınız fitne yaratmaya girmiyor mu Sayın Görmez diye soruyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. İnsanlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar evet. buyurmuş. Çok rahatladık Numan Bey sağ olun. Kaç korumayla ama tedbirli evet. olmak lazım. Numan Bey kaç korumayla geziyor? Evet hepimiz o biliyoruz bilmiyor. ki eğer Suruc'a Ankara garını ve diğer katliama e, gereken tepki gösterilebilmiş olsaydı bu katliamlar böylesine kolay yapılamazdı elbet. HDP'lilerin yaptığı kardan adamın peşine düşüreceğine IŞİD'lerin peşine düşürseydi bu katliam böyle kolay olmazdı diyor ve sonunda şöyle. Siz yine de yapacağınız yeni yollara odaklanın. Güzel yollar, köprüler, otobanlar yapın gerçi indirim de olmuş Şimdi, zam ve indirim bir arada olmuş birinde zam birinde indirim köprülerin üzerlerine selfie çekin göbek atın bir dengesizliğin yazdığı gibi bu saldırı da zaten Türkiye'yi kıskananların işi ki bugünkü gazetelerde de var gene Türkiye'ye karşı yapıldığını anne diyor oğlum diye bitirmiş son cümlesini bunu. Can Baysal T24'te masum insanlar ölmüş neden seviniyorlar ...ben anlatamıyorum onun çeşindeki oğluma... ...insanların ölümüne sevinenlerle... ...bir arada yaşadığımızı anlatamıyorum... Buyurun siz anlatın... ...bence fitne bu ülkede yeni yaratılmış bir şey değil... ...kökünde tohumunda var artık... ...ona inanmaya başladım... Ee, ...yeni yılın son cinayetini gördükten sonra bunu anladım zaten... ...artık buradan pek bir şey çıkmayacağını... Adana'da gerçekleşti yeni yılın son cinayeti. İlk cinayeti de bu arada Adana'da gerçekleşti yeni yılın. İlk ve son cinayetleri Adana'da gerçekleşti. Merkez Yüreğir ilçesinin camlı mahallesinde yılın son günü öğle saatlerinde meydana gelmiş bu cinayet. Pide sahibi fırında Şivletif Demirkapı abiyi Mahmut Kapı'yı kucağında ekmeklerle giderken görmüş. Ağabeyini ben fırın çalıştırıyorum. Ekmeği niye benden almıyorsun da başkasına alıyorsun diye bağırmış arkasından. Bunun üzerine arkasına dönmüş arkasında e, abisi de Mehmet Demirkap'ı. Sen güzel ekmek pişiremiyorsun karşılığını vermiş. Ve hırlaşmaya başlamışlar. Kavga etmeye başlamışlar. E, evine giden Mahmut Demirkap'ı pompalı tüfekle geri dönmüş ve kardeşini ateş açmış. Kasığından vurarak öldürmüş. Ekmeği neden başka yerden alıyorsun diye. Yani Hı. fitne şey değil yeni çıkarılmış bir şey değil. IŞİD'le DHKP'le FTPD ile ortaya çıkarılmış bir şey değil bir şeyler de var böyle bir kuruluşunda var tohumunda var gibi duruyor evet, sanki. Yüreğir mi dedin? Yüreğir dedim efendim. Bir not yaklaşık dokuz buçuk tarih Yüreğirden tekrar bahsedeceğiz. Tabii, buyurun. Açık gazle. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. İyi yıllar. Merhaba. Merhaba yani, Günaydın. İnsan böyle bir ortamda gerçekten günaydın, iyi yıllar, merhaba falan. Çok zor. Ee, evet. Değerini yitiriyor yani gerçekten. Ama Ali Bey buna rağmen söylemek gerekmiyor mu? Tabii ki. Yani. Tabii ki. Resmi yazılarla Tabii geliyor ki. artık böyle yeni yılları kutlama, yeni yıl etkinliği yapılma demeçleri. Tabii yani iyi günler falan diyoruz ya evet. yani ona takılıyorum. Evet. Gerçekten. Evet. Yoksa böyle bir yıla başlıyoruz. Onun her yayın yılı gibi yeni yıla başlayıp işte ok şu kadar yıldır yayın yapıyoruz diye onları konuşup ama olmuyor birbiri ucuna ekleniyor bir de bu işler büyük bir çoğunluğu da hafta sonuna mı denk geliyor nedir bilmiyorum yani pazartesi. Hep böyle kötü uyanıyoruz. Yani evet, kötü evet. başlıyoruz. Ee, ama dediğine katılıyorum. Ee, bir şekilde bu çaresizlik e, üreten bir vaziyette e, bir iktidar var. E, yönetilemeyen bir ülke arka arkaya e, bunun nedenleri ve sonuçları üzerine elbette bizler konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Evet, tam bir yani, inkar da e, inkârcılık da küresel evet. iklim değişikliğinde olduğu gibi şimdi de burada çıktı. yani Olmuyor böyle şeyler. Yakında yakınlayacağız. Bütün birlik olacağız ve her türlü melanetin üstesinden gelmek üzereyiz diye açıklamalar geliyor durumda. Bu aslında tamamen bir çaresizlik göstergesi. Yani bu sözler yönetememe bir devretsizlik hali. Yani şu ana bakar Sadece şu Aralık ayı 10-20 günün e, e, olaylarına. E, ama şimdi <gülüyor> biz e, sosyal bilimler içerisinden insanlar, gazeteciler e, bu tür hususlara bunları buralara geleceğine ilişkin e, defalarca ikaz edildi. 2012 yılından itibaren, 11-12'den itibaren e, Türkiye'nin izlediği Suriye, Ortadoğu politikası bugün e, bu bataklığın içine saplanmasına sebebiyet verdi. Ee, Esed'i e, devirmeye dönük bir programın e, uygulanan siyasetin ve işte oralarda namaz kılmaları, pet etmelere yönelik bir anlayışın getirdiği e, durumdur bugünkü durum. Yani siz Esed muhaliflerini e, yani oradaki e, İslamcı grupları desteklediniz. E, uzun yıllar boyunca bunun hedefleyerek Esed'i yıpratma politikasını seçtiniz. Ortadan, e, derden uzaklaşma politikasını seçtiniz. Bir süre sonra sizin ittifaklarınız bundan vazgeçti. Ve size işaret ettiler. Dediler ki biz bu sterilizasyonu yapmadık. 2012 3'ten itibaren Birleşik Devletler ve Koalisyon Güçleri daha farklı bir yöntem izlemeye başladı. Ve Türkiye'yi bu konuda da ikaz ettiler. Türkiye burada <gülüyor> bu grupları desteklemeye devam etti ee, ve e, günün birinde de bu grupları terk etmeye başladı. Ee, son Moskova bildirisi aslında Esad'da e, Esad'e uygulanan siyasi e, stratejinin tamamen e, iflasının kabullenildiği ve Suriye politikasında Esad endeksli, işte Türkiye, İran Rusya'nın imzaladığı ve Astana'da da devam edeceği belirtilen o hat aslında bugüne kadar destekledikleri bütün grupların terk edildiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bir iflası da ortaya koyuyor. Ve bu iflas, bu politikanın geldiği sonuç bu bataklığa saplanmak ve desteklediğimiz grupların düşmanlığını da beraberinde Getirmek ve desteklediğiniz gruplarla da savaşmak sonucu gibi bir durumda karşı karşıya kalıyorsunuz. Halep'in terk şey olmaz. Halep'in içinde desteklediği gruplar bugün terk etmiş durumda Türkiye ve Moskova bildirisiyle de Suriye politikasında yani koalisyon güçleri ve Suriye politikasında Rusya bir süre sonra bu selefi cihatçı akımlar konusunda özellikle Koçsun 2013'ten sonra bu, bu konuyu dikkat çekerek bu şeyden vazgeçtiler ve Amerika Birleşik Devletleri de Esed bir süre kalabilir. Yani orada mesele e, sekiler olmayan grupları desteklemekten uzaklaşmaktı. Türkiye bu rotayı terk etmedi ve daha sonra gelinen noktada işte neydi bütün kurguyu kürt şey üzerine kurdu güneyde bir kürt varlığını inkar etmek üzere kurdu ve kurduğu o politika, ki Kürtler oranın tek seküler grubuydu eset var tamam zalim eset ee, diktatör Hiç kimse onu reddetmiyor esetin gitmesi lazım demokratik bir yapılanma olması lazım ama ee, orada oluşan e, anti seküler yapılar ve cihatçı gruplar ve selefi grupların içinde yer almamak gerekiyordu. Bu e, politikanın sürdürülmesi Türkiye'yi bu batağın içine koydu. Bakın e, hala Suriye e, Birleşmiş Milletler tarafından e, tanınan bir ülke değil mi? Bir devlet ve biz oradayız. Kara gücümüzle, hava gücümüzde hava gücümüzde oradayız ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri savaşıyor. Yani başka bir ülkenin içindeyiz biz. Ve öyle ve bu içinde de başka bir gruba savaşıyoruz. Evet, bir hatır hatırı sayılabilir bir güçle de üstelik yani. Evet. Metin Gürcan'ın yazdığına göre bu konuların da uzman yazılarıyla bilinen T24'te yazdığına göre e, 3000'in üzerinde yani 3000 yaklaşık 3000 kişilik seçkin elit grupların savaştığı ve konvansiyonel güçlere sahip üç ülkeden biri olduğunu da yazıyor şeyin Suriye'de. Bu önemli. Bir de sizin söylediğiniz şey var. Washington Post nasıl kapsamış diye baktığımızda bu İstanbul'daki Reina Gece Külübü'ndeki katliamı şeyden de bahsediyor yazıda. İlginç bir analiz de var. Erin Cunningham'la Kerim Fehim imzalığı iki yazıda. E, şey, yazıda iki imzalı yazıda e, dördüncü büyük bir aydan kısa bir süre içinde dördüncü büyük majör saldırıydı diyor. E, saldırının sonuncusuydu ve şeyin Türkiye'de hükümetin yönetiminin ne kadar beceri, yönetebildiği konusunda da önemli soruları ortaya çıkarttı diyor. Şimdi e, yani böyle de bir analizi var. Yani zaten bu bir yöneteme hali. Yani e, Suriye'deki e, 4-5 yıldır izlenen politikanın geldiği nokta bütün, bütün bu şeyi açık bir Türkiye yaratmış olması. E, ve sonunda da teslim oluyorsunuz. Yani yenilgiyi kabul ediyorsunuz. Moskova bildirisi ve Halep Türkiye'nin Suriye politikasında e, böyle ee, Rus'un yanında yer alırken hani böyle güçlü bir aktör olarak yer almıyor burada. Yenilmiş bir aktör olarak yer alıyor ve e, terk ettiği gruplar, desteklediği grupların da düşmanlığını kat ve kat yaptırarak bunun içinde yer alıyor. Ee, yani uzun yıl Türkiye bugün destek olduğu gruplarla savaşıyor. Arabi müttefikleri nerede Türkiye'nin? Suudi Arabistan nerede? Katar nerede? Yani burada. Onları da kendi yanına almaya çalışıyor mu herhalde Rusya çünkü yenilmiş bir <gülüyor> Türkiye Rusya ile ilişki kuruyor. Teslimiyeti kabul etmiş bir masada Halep'te ve işte bu Suriye politikasında o bildiriyi e, okuduğunuzda yani taban tabana bugüne kadar izledikleri politikanın zıttı bir bildiri imza atıyor. Eserde hmm. ve Suriye'yi destekliyor üstüne Türkiye bu arada kendisini bir de yani düşünün bir NATO ülkesi başka bir ülkeye giriyor NATO'dan onayı filan yok NATO'yla ilişkisi de yok karışık bir şey var yani orada kara gücüyle başka bir ülke savaşıyor ve bunda bunu bu NATO açısından da problemli bir duruma işaret ediyor ittifakları açısından da bir de düşününüz ki Trump Rusya ile Suriye konusundaki henüz şu anda bir bazı ipuçlarını görüyoruz ama tam netleştiremiyoruz ya, tamamen anlaştı ve Türkiye gerçekten e, oyunun dışının dışına itilmiş bir vaziyette ve bir de üstüne üstlük. hadi çekil oradan diyecekler yani sen ne işin var burada burayı biz tasarıma tasar, tasarlayacağız ve yöneteceğiz yani bir keşmekeşin e, ortasındayız ve bu keşmekeş zaten Üretiyor bu terörü ee, sonuçta desteklediğiniz grupları terk ettiğinizde onların e, uzantılarının şeyini bilemiyoruz bu ülkenin içerisinde. Artı zaten e, sonuçta e, yani bir, bir Avrasya projesine otururken de e, eşit bir e, şeyde oturmuyorsunuz. Yenilmiş bir şekilde oturuyorsunuz. Türkiye Suriye ve Orta Doğu politikasında iflas etmiş. Ve bu politikanın sonucudur bugün Reyna'da, işte Vodafone, Arana'da vesaire bütün bu terör eylemler, bunların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Üstüne üstlük içeride yani Suriye'de, Rusya'sı da, Amerika'sı da seküler ya da cihatçı olmayan grupları desteklemek ve öyle bir tasarım içerisine girmişken siz... Sonuçta bu politikayı e, terk ediyorsunuz ve onların yanında yer alan özellikle Rusya politikasının yanında yer alıyorsunuz. Ama içeride de e, seküler tehlikelerle e, donanılmış bir e, sertleşme otoriter e, bir anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Bir garabet rejim değişikliğinin içerisine girmeye çalışıyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geliyor. Ve bu bütün bunlar aslında yani sertleşme, otoriterleşme baskı işte entipüften e, sebeplerle insanlar içeri alınıyor, bırakılıyor e, bir hukuk sisteminin olmadığı bir ülkede bir çaresizlik otoriter ve faşist bir anlayışı da beraberinde getiriyor e, dolayısıyla yani Türkiye'nin Suriye e, bataklığı yani yönetemiyor AKP iktidarı ve Erdoğan vesaire. bugün Türkiye yönetemiyor dediğiniz gibi onun üzerine ortalıkta müthiş bir yalanla e, ve bir, zaten her şey yasaklanıyor. En ufak bir e, şey yaşamıyoruz. Bilgi alma özgürlüğü e, yaşanmıyor. Ve de <gülüyor> bu şartlar içerisinde e, Türkiye, e, Moskova'da e, aslında bugünün, e, bundan sonra da yaşayacaklarımızın e, Teslim etti yani o bildiri Suriye politikasından vazgeçtim diyor ama onun gereklerini de. Tam, tam e, onu da yan... ben de bir şey ilave edeyim izninizle. Yani 24 saat önce farklı bir şey söylemişti Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması orada yani Suriye'de. Esad'ın e, zalim Esad'ın yanılmıyorsam tabirde tam oydu hükümranlığına ya da hükümdarlığına ikisi de çıktı. Çünkü tamam bilemedim ama son vermek için biz oradayız şeklinde bir açıklama yaptıktan hemen sonra 24 saat bile geçmeden de tam tersine oradaki yeni bildiri işte. Bu, Yanlış anlaşıldı. ...kimse çarpıtmasın dedi, Hı -hı. evet. Yani. Ama ondan biraz daha sürdü galiba yeni bildiri. Yeni bildirinin e, yapılması galiba... ...Büyükelçinin suikastinden sonra tekabül ediyor. Büyükelçinin evet. cenazesi gönderildi... ...ardından bu bildiriye imza atıldı. Evet. Yani, yani, şey bu arada Ateşkes da... de oldukça kırılgan bir şekilde devam ediyormuştu. karşı Karşılıklı olarak çeşitli yerlerde çatışmalar çıkıyormuş. En son muhalifler bu şekilde devam ederse hava bombardımanları Ateşkes'ten vazgeçeceğiz açıklaması yapmıştı. Zaten en büyük kuvvetler mesela Ahrar -Uşam, bu şeyin içerisinde Ateşkes'in içerisinde yarılıyor evet. mu yer almıyor mu o bile belirsizdi. Belli değil evet. Ama kırılgan da olsa bir şekilde devam eden bir Ateşkes sürecinden bahsediliyor. En büyük Ateşkes evet. denemelerinden bir tanesi işte Demin sordun ya Suudi Arabistan, Katar filan. Evet, evet. Bu Astana'da da devam edecek görüşmeleri bir yerde okudum galiba. Yani hala önemli bir aktör pozisyonu çizmeye çalışıyor Türkiye. Bu Suudi Arabistan ve Katar'ın da katılmasını istiyormuş ama tabii İran ve Rusya. Yani bu masaya otururken 3-4 yıllık politikanın iflasını kabul ederek oturuyorsun bu masaya o bildiri onun göstergisi. E, terk ediyorsun bu grupları. E, bu gruplarda boş durmuyorlar herhalde ve Türkiye'de e, yani bu grupların eğitildiğini e, Özgür Suriyeliler Ordusu olsun, e, Nusra, e, El kaideden isim değiştirir değiştirir bütün bu grupların da e, ilişkini de karşına almış oluyorsun. Benim tekimi yaşadığımız bütün terör olaylarının arkasında ee, bu ilişkiyi de e, görmek mümkün de bunlarla da baş edemiyorsun çaresizlik içerisinde çaresizlikte otoriter diye baskıya yol açıyor ve e, meclisin e, yürütmenin e, yok edildiği bir anayasa e, değişikliği dedilen yani saray yönetimine e, bir noktada herhalde yani ikinci meşrutiyetin gerisine filan düşen belki de yani bu 20-19 madde Türkiye'nin demokratik bir rejim olmadığını gösterecek. Yani bütün kabul edildiği takdirde zaten. Komisyondan geçti hallerde. zaten. Ben burada da bir şey söylemek istiyorum. Profesör bu anayasa konusunda Türkiye'de önde gelen isimlerden Profesör Doktor Kemal Gözlerin Anayasa Hukuku'nun önemli isimlerinden yazdığı ayrıntılı bir yazı vardı. <gülüyor> 24'te gözünüze çarptım bilmiyorum. Elveda Kuvvetler Ayrılığı Elveda Anayasa evet. Başlığını taşıyordu. Ve çok bana önemli gibi görünen temsil şeyler söylüyordu, ben birkaçına değineceğim, daha sonra belki programlarımızda daha ayrıntılı değinebiliriz. Çünkü çok dönüm tarihi bir öneme taşıdığını, önemi haciz olduğunu düşünüyorum yazının. Yani amacım değişiklik teklifini görüşecek, Anayasa Komisyonu üyelerine yol göstermek ya da <gülüyor> değişiklik teklifini oylayacak milletvekillerini uyarmak değildir uyarılarımın işe yaramadığını bilecek kadar tecrübe sahibiyim diyor eski yazılarını da gö göstererek bir kitap bile yazdı bu konuda çünkü hemen bu şey diye... değil mi Kemal Bey Uludağ Üniversitesi evet Uludağ yani, Üniversitesi evet, evet, evet, evet, tamam. ve amacım diyor Türk Anayasa Hukuku doktrininin bir üyesi olarak tarih karşısında sorumluluğumu yerine getirmekten ibarettir istedim ki bu değişiklik teklifine zamanında karşı çıktığım kaydak etsin. İstedim ki gelecekte bir gün birileri çıkıp da bu değişikliği eleştirirlerse adımı bu değişikliğin kabul edilmesi safhasında susan, anayasa hukukçuların arasında anmasınlar. Tamam Çok önemli bir yazı olduğunu düşünüyordum Üzerinde daha sonra dururuz. Şimdi e İçeride e, bu otoriter e, saray rejimini oluşturmaya dönük bu hamle var. E, her türlü baskı ve otoriterlik ve özgürlükler e, ortadan kaldırılıyor, kaldırılmış vaziyette. Dışarıda da e, böylesine bir masada oturuyor Türkiye. Ve de 4 yılın e, mirasının sonuçları da e, ülke topraklarında e, terör olarak e, karşımıza çıkıyor. Bir taraftan da dünyaya gerçekten açıklamakta zorlandığı başka bir ülkenin topraklarında o ülkenin yönetiminin düşman olduğu grupla savaşıyor. Evet. Yani, yani ve e, o ülke içerisinde desteklediği gruplar da kendisine şu anda herhalde rahmet e, okumuyorlar. Başka şeyler okuyorlar. Dolayısıyla e, için içinde bulunduğumuz durum e, gerçekten bir... E, Kaos, çaresizlik hali bu taraf bir taraftan baktığımızda işte önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri biz hala stratejik ortak mıyız bilmiyorum ama bu stratejik ortak kelimesi bir garip bir kelime cümle e, tanım. E, şimdi Trump sonrası süreç nasıl şekillenecek onlar gerçekten Rusya ile Suriye politikasında %100 anlaştıklarında Türkiye nasıl bir rol izleyebilecek? Ne olacak Türkiye'nin bugünkü pozisyonu? Bunlar da önemli. Bir taraftan da garip, dünyanın gariptiği yani Amerika Birleşik Devletleri tarihinde herhalde değil mi Ömer Bey? Rusya'nın seçim tayin ettiği bir yani onlar da kendileri söylüyorlar müdahale etti ve başkanı belirledi diyorlar neredeyse. değil mi? Evet yani. Yani ulus... böyle tarihimizde böyle bir şey yok Amerikan. Dünya tarihinde de ben evet. rastlamadım ve dahası e, dünya e, uluslararası ilişkiler ve diplomatik ilişkiler üzerine yani, de bu. işte hasbel kader e, okudum anladım. ve okutmaya da çalıştım. E, ben şeyi de ilk defa görüyorum yani pek örneğini rastladım hatırlamıyorum. 35 dip, Rus diplomatını şey evet. yaptı ve buna karşı yani Amerika sınır dışı persona non grata e, istenmeyen şahıs ilan edip e, casusluktan filan. Buna karşılık e, de teamül tamamen böyle yüzyılların teamülü yani uluslararası ilişkilerde e, Dışişleri Bakanı Rusların şey dedi. Biz de tabii gerekli bir tekabil, bir <gülüyor> şey yapacağız dedi fakat Putin müdahale etti biz bir yapmıyoruz bekleyeceğiz Trump'u diyerek evet. dünya tarihinde benzeri yani diplomasi tarihinde benzeri pek az olan bir şey attı bakalım ne olacak diye diyor ne olacak <gülüyor> göreceğiz yani gerçekten de yani Obama'nın açıklaması bize müdahale etti ve başkanı belirledi Moskova evet. diyor yani ben gerçekten Şaşkın. şey oldum kilitlendim yani, yani. <gülüyor> nasıl müdahale etmiş ondan bir bilgi var mı ee, demokrat siber. partinin şeyleriyle Hı -hı. hak ederek bilgiler... ha, bu mail ifşaları evet. ileri Clinton'ın evet. şeyleri evet. Wikileaks vesaire gibi şeylerin çıkması evet valla her yani, türlü kampanya siber kampanya sorumlusunun e e-mailine müdahale etmişler filan yani onları açıklamışlar de, öyle bitmiş yani dünyadaki diğer ülke seçimlerine ve e ki. İçerine de Rusya'nın e, daha müdahale olduğu bir dönem me e, girdiğimiz anlaşılıyor. Yani e, neyse ki bizim başka, seçimlere müdahale etmez çünkü bizim <gülüyor> müttefikimiz şimdi. Evet, ama gerçekten nasıl bir müttefik? Bir, bir taraftan yani şey söyleyecektim yani çaresizlik içinde bir Türkiye'de. Yani geçen haftalarda Amerika Birleşik Devleti'nde görülmekte olan eee Reza Zaraf taavasına 17 Aralık tutanakları da iddianameye eklendi. Hmm, evet. Biz orayı çok yani, unutmuştuk. Evet. O çok önemli. Yani biz aslında Türkiye şu arada şeyi unuttu biliyor musunuz? 17 25 konuşulmadan geçti. Yani ve evet. muhalefet de bunu gündeme getirmedi. Yani Tabi anayasa komisyonu filan şey 17 Aralık ıı, tutanakları ve Türkiye'deki bu konudaki dokümanlar, hukuki dokümanlar iddianamenin eki ıı, olarak ıı, konuldu. Dolayısıyla ıı, bütün bunları ıı, birlikte ele aldığımızda ıı, yani çaresizlik içerisinde bir yönetimle ıı, işte kıvranacağımızı da gösteriyor önümüzdeki dönemde yani e, bu hususta e, yani Antep'ten bir koşu Şam'a gidip e, Halevi Şam'ı e, demokratikleştirip kardeşim Esat'ten bugünlere girişin hesabını vermeyen bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız yani başı başına bu 4 yıl e, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kaotik e, güvensiz ortam ki yani artık e, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin e, İstanbul Dünya Kongre Merkezleri'nin en önemli ilk üçüne giriyordu neredeyse e, kongre turizmi açısından. E, genel olarak yaşanan tüm bütün bu hususlar Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu e, işte bir ayağı çukurda pozisyonu, e, geldim geliyorum diyen bir iktisadi e, kriz rüzgarlarıyla e, yönetilemez bir ülke durumundayız ve bütün bu yönetilemezlik bir otoriter rejim tasarımı yanında e, inşa sürecinde başlatmış vaziyette e, ve de e, yani 150 yıllık Türkiye'nin dediği e, kişilikli kişiliksiz bir yönünü de e, açıkçası değiştirmeye çalışıyor. Bir taraftan tabii e, yani Moskova bildirisi e, Suriye'nin Esad rejiminin e, Tek şey yanı seküler tarafı olmasıdır. Ee, Türkiye daha çok İslamcı güçleri destekleyerek bu sürece battı. Ee, belki o anlamda bir değişiklik e, söz konusu ama e, Türkiye'nin bu e, süre boyunca destek verdiği gruplardan kendini kurtarması mümkün değil. Bütünüyle bir Kürt paranoyası üzerinde kurulan e, ve bu çözüm sürecinin e, bitirilmesine, ve aynı zamanda e, güneydeki Kürt varlığının son verilmesine dönük bir siyasetin e, getirdiği e, tablodur bugünkü e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve bu tablodan da e, kurtulmak için herhalde e, Suriye politikası da geri dönüş yapmak yetmeyecek. Bunun bedeli daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Evet, Ali Bey, bir de, e, Evet, çok önemli e, bu noktada ben de size bir alıntı ile tamamlamaya çalışayım bu e, şeyde anayasa e, tasarısı değişikliği işte geçti şeyden şimdi de o, genel kurulda oylanacak. E, siz 150 yıl dediniz. E, ben 270 yıl kadar geriye götürmek istiyorum Kemal e, gözlerin yazısından bir alıntıyla. Bundan 268 sene önce Montesquieu'nun söylediği gibi yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hiçbir şekilde hürriyet olamaz. Ee, şöyle diyor kanunların ruhu meşhur de l'esprit de l'uah isimli eserinde Montesquieu'yu naklediyor. Özetlemeden olduğu gibi veriyor. Eğer aynı idarenin kişilik veya yapısında yasama erki, yürütme erkiyle birleşmişse hiçbir şekilde hürriyet yoktur. Çünkü aynı monarkın yani kralın ya da işte muktedirin veya aynı senatonun zalimce yürütmek için zalimce kanunlar yapmasından korkulur. Yargı erki de yasama ve yürütme erklerinden ayrılmış değilse gene hürriyet yoktur diyor Montesquieu 270 sene önce. önce. Eğer bu erk yasama erk ile birleşirse vatandaşların hayat ve hürriyetleri üzerindeki idare keyfe kalmış bir idare olur. Çünkü yargıç kanun koyucunun durumuna düşer. Şayet yargı erkeği yürütme erkiyle birleşirse yargıç korkunç bir zalim kesilir. Ve bu üç erki de aynı kişi veya kurullar kullanırsa her şey mahvolur. Şöyle devam etmiş Avrupa'nın çoğu krallıklarında hükümet hafifletilmiştir. Bu üç erkin padişahın kişiliğinde birleştiği Türk ülkesinde ise Korkunç bir istibdat hüküm sürer diyor ve sonuçta e, Avrupa'nın e, yani bu cumhuriyetlerde bir vatandaş ne durumda bulunur artık sizi düşünün. Aynı idareciler kitlesi kanunu yürütme yolunda zaten yine kanun koyucu sıfatıyla kendi kendine verdiği tam bir yetkiye sahiptir. Genel emirleriyle devleti silip süpürebilir veya yargı erki de kendisinde bulunduğu için... Özel emirleriyle de herhangi bir vatandaşı mahvedebilir. Montesquieu söylüyor. Orada bütün iktidar bir bütün halini almıştır. Zalim bir hükümdarın varlığını belli eden bir dış emare olmasa dahi bu olay her an hissedilir. Müstebit yani diktatör olmak isteyen hükümdarlar da bütün idare otoritesini kendi kişiliklerinde birleştirmekle işe başlarlar demiş Montesquieu. Ve Profesör Gözler de diyor ki, korkulan odur ki Montesquieu'nun 1748'de Türk ülkesi için yazdığı şeyler 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşmek üzeredir diyor. Evet, bütün mesele zaten bu gerçekleşmek üzere olan e, durumu bertaraf etmenin e, yolları yoğunlaşacağız öyle anlaşılıyor ki onu da zaten yoğunlaştık mesele buradan çıkışı e, bulabilmek e, sanıyorum önümüzdeki dönemde e, bu direnci e, oluşturmak için e, neler oldu yapılmalı e, çünkü komisyondan da e, geçişi e, beklediğimizden açıkçası hızlı oldu e, komisyonda evet. daha bir zamanı lehinde de kullanıldı. Bundan sonra e, ki zaten aceleye getirilmesinin de nedenleri belli. İçinde yaşadığımız çaresizlik durumu. Dolayısıyla mesele bu maddede yani bu 19'a indi galiba değil mi? E, değişiklikler. Galiba, evet. 21 geldi 19 ya da 18'e indi. <gülüyor> bu e, yönetime bu tür bir anlayışa karşı olan herkesi bir arada getirebilecek bir e, Hattın kurulması gerekiyor Hep Tekrar ediyoruz Bunun örgüsünü gerçekleştirmek <gülüyor> gerekiyor Parlamenti 3'ü ve dışında ve özellikle dışında Sanıyorum Önümüzdeki günler e, Bunun örgüsünün nasıl örüleceğine ilişkin e, Düşüncelerimizi Görüşlerimizi anlatmakla ve Paylaşmakla geçecek e, evet. Her şeye rağmen Canı Haklı e, 2017'ye e, Günaydın Diyelim hem açık radyo için hem Türkiye'deki bu basın için e, umudumuzu ve bu çaresizlik üstüne aşacağımızın umudunu beslediğimizi belirterek başlamış olalım. Umutla e, mücadeleyle ancak mümkün ancak olabilecek olur. bir şey. Evet çok teşekkürler Ali Bey. İyi günler, iyi, iyi yayınlar, üzere. hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Çıkkası. Çıkkası. Dediğimiz demirciler demiri neyle döverler? Muzaffer Sarı Sözen'in bir der, der, derlemesi ve Muzaffer Sarı Sözen, Sivas doğumlu 1899'da e, doğmuş ve e, 1963'te 4 Ocak'ta da hayata veda etmiş bir Türk folklor araştırmacısı, müzik eğitimcisi diyelim ve çeşitli halk oyunlarının halaylarla ilişkin ilk yazıları da yazan kendisi ayrıca öğretmenliği sırasında birçok Ankara Devlet Tiyatrosu Devlet Konservatuarında musiki muallim mektebi gibi folklor arşivine atanıp muazzam çalışmalar yapmış birisi bütün türkü ve ezgilerinde arşivde bir düzen içinde saplanması korunması ve değerlendirilmesinde çalışmış biri. Ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Evet Açık Radyo burası, Açık Gazete ve biraz önce aklımızda tutalım dediğimiz bir şey. Adana, Adana'ya dönüyoruz yılın ilk cinayeti işlenmişti. Bir kez daha hatırlatır mısın? Son cinayeti aynı zamanda Adana'da işlenmişti. Bu cinayet iki kardeş arasında geçiyor. Bir kardeş diğer kardeşe... Kardeşim benden neden ekmek almayıp da başka yerlerden ekmek alıyorsun diye soruyor. Çünkü bir kardeş fırıncı diğeri değil. Ee, diğer kardeşe de sen güzel ekmek yapamıyorsun diyor. Ardından da diğer kardeş nasıl olur efendim ben güzel ekmek yapamam diye aralarında ufak bir münakaşa yaşanıyor. Sonra büyük ufak bir münakaşa büyük bir münakaşa dönüyor ve kardeşini kasığından vuruyor. Neden kasığından vurduğuna dair herhangi bir fikrim yok. Diğer kardeş yani sokaktan Fırıncı geçen kardeşi kardeş. vuruyor. 0. kardeş dükkanında vuruluyor efendim kasımda. Evet. Abisi ya da kardeş tarafı onunla alakalı da herhangi bir detay yok. Adana'da oluyor bu olay. Yılın son cinayeti. Ve Yüreğir. İlk cinayetini merak ediyor musunuz? Evet. Onu da bulayım siz. Bu, Yüreğir'le alakalı bir ama Yüreğir bağlantısı çok önemli. 21 Aralık 2016'da şöyle bir haber var. Adana Yüreğir Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara resmi bir yazı gidiyor. Öğrenciler arasında, bakın buraya dikkat isteriz, yeni yıla giriş kutlaması ve etkinliğine izin verilmemesini istiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü diyor ki, imzas da var, ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yetkin, Yüreğir ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geliyor. Mektup Adana'da, mevzuat dışı bir, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan. İki, değer yargılarımızdan uzak, bizim değer yargılarımız belli. Noel Baba bıçaklama falan işte. Evet, sünnet etmek, bıçaklamak, Noel Baba balonunu, değer yargılarımızdan uzak kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirilmeler yapıldığı duyumları alınmıştır. Bak bak, duyum da alınmış. Ne yapmışlar, gitmişler öğrencilere yeni yılda böyle şey, süslemeler yapın, yeni yılı kutlayın mı demişler acaba? galiba böyle yönlendirme karanlık hem yönlendirme. Adana'da karanlık yönlendirmeler yapılmış şimdi devamı da var dönem ve takvim yılı sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek öğrencileri buraya dikkat isterim evet, Selahattin'le beraber farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edecek ya da özendirecek sevgime falan değil mi? Hı. Hı. eğlence şans oyunu çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek. Burası da çok önemli. Katkı payı hariç. Evet. Yılbaşı çekilişi, çam süslemeleri ve ve bunlar gibi süslemeler. Parantezi kapat. Hı hı. Ve en önemlisi, en önemli noktaya dikkat istiyorum. Burası çok psikolojik olarak da önemli psikolojik olarak öğrencileri farklı şekilde etkileyecek etkinliklerin yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim. Evet. İşte durum bu. Adana yüreğir. Baskın oran son iki haftadan yılbaşı ve Noel haberleri tümüyle yorumsuz diye yazdı 1 Ocak tarihinde. İşte önce İstanbul Erkek Lisesi yönetiminden başladı. Okulun Alman bölümüne gönderdi elektronik postayla Noel'e yasak koyması sonra bu Adana Yüreğir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı bütün asli değerlere dönülmesi 21 Aralık 25 Aralık'ta İstanbul'da Küçükçekmece'de Milli Eğitim Müdürlüğü Whatsapp'tan mesaj gönderiyor öğrencilerin yılbaşı kutlamasının önüne geçmek için 4, 24 Aralık şey, bu 25'ti dördüncüsü 29 Aralık'ta Aydın'da işte meşhur Alperen Ocakları Noel Baba kostümlü kişinin başına silah dayayarak protesto diyor. Amacımız diyor Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşa insanların biraz daha özüne dönmesi, özüne. Özünüzde Biz, şey var değil mi? Böyle bıçak, şey silahla e, Noel Baba. temsili Noel Babaları tehdit etme. Bizler bir yıldır İslam'ın sancaktarlığını bölümünde. yapmakta olan Müslüman Türk milletiyiz evet. diyor. Alışveriş merkezi yönünde işte ülke kültürünü kurtarıyorlar. Hı hı. Bizim kendi manevi olarak milli bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenlemek. Nasıl kutluyorlarmış manevi milli bayramlarını? Ee, biz şey diyor... Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek hıdrellez olsun gerek nevruz kutlamaları olsun gerekse de bizim dini milli bayramlarımızda göremiyoruz aynı hassasiyeti diyor. Nevruz kutlamalarına hassasiyet göremeyen başka etnik gruplar da var onları da hatırlatmak lazım ama. <gülüyor> Bu amaçla böyle bir organizasyon düzenledikçe sonra da Mehteran eşliğinde bitiriyorlar ve zeybek oynuyorlar. Türkiye Cumhuriyetlerden miydi acaba şüpheli tekrardan ben evet, bir bakayım. Öyle öyle demişlerdi havalimanı Şu, saldırısında olduğu gibi evet 5. olarak 29 Aralık'ta da Diyanet İşleri Başkanı'nın o da çok önemliydi Cuma hutbesinde yılbaşı kutlaması gayrimeşru diyor Cuma hutbesinde Diyanet'in hazırladığı kendini ve yaratılış gayesini unutarak bak bak kendini unutarak ve yaratılış gayesi Senin çılgınlar yaratılış gibi gayenle, dans etmek değil benim başında yaratılış gayem Çalışmak benim kısım. Sabah saat sekizde yayına girip ondan onda evet. çıkmak işte. Selahaddin ki belki çılgınlar gibi eğlenmek olabilir ee, ve yaratılış gayetini, gayesini unutup değerlerimizle örtüşmeyen insan hayatına katkısı olmayan bunların, bu sizin yaptıklarınız ikinizin insan hayatına bir katkısı var mı? Aşk olsun. Gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine yakışır mı? Tepem bize bir ütük bayrağı dolaşıyor. Nasıl gayri meşru davranışlardan bahsedebiliriz ki? Evet, ve 6. olarak 30 Aralık 2016'da İstanbul Üniversitesi, bak bunu da soruyordum. Fen Edebiyat Fakültesinde toplanıyorlar. Edep yahu yazılı bir pankartla yürüyen Anadolu Gençlik Derneği üyesi grup tekbir getiriyor. Beyazıt Kampüsü ana binasına gidiyor. ...ve Çaykaravi soyadlı birisi... ...orada konuşuyor. İslam dininde Noel ve yılbaşı kutlamalarının yeri yok. İslam'ın yeni yılı... ...Muharrem ayının birinci günüyle başlar. Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının... ...hiçbir yeri bulunmamaktadır. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için resmi... ...veya milletler arası... ...bir takvim başlangıcı olmasından başka... ...hiçbir kıymet ve değeri... ...var mıdır? Asla yoktur hı hı. diyor. Hı hı. Ve işte ondan sonra da grup... Bu basın açıklamasının ardından Noel Baba şeklindeki balon maketin önüne neler koyuyor? Kurşun. Hayır. Bira kutuları haç ve enjektör. Enjektör mü? Evet. Neden? Kan mı alacaklarmış? Kan alırız mı demeye çalışıyorlar? Bilmiyorum. Kamil Bey. Grup şişme Noel Baba'yı sünnet ettikten sonra da bıçaklıyor. Bıçaklamışlar mı? Evet. Daha önce de bıçaklıyorlardı. Bir öğrenci de... Keşke bu çabalarını da seçimlerden önce yapsalar da temsil ettikleri partiyi aynı şekilde birazdan müreffeh bir seviyeye getirip daha fazla politik alanda söz sahibi hale, getirir, söz sahibi hale getirebilseler. Anadolu Gençlik Derneği. Evet. Hmm. Ee, bir öğrenci de tek başına konuşmuş, inisiyatif almış. Ee, Eylemciler haklı demiş, yılbaşını alkol almanın bir bahanesi olarak görüyorlar bunlar demiş. Alkol almanın bahanesi olur mu canım? Alkol... Al al al Alınmaması gereken bir şey Halekoy, bahane göremiyorum yani ben, olamaz. Ne arkolu? Evet, Mehteran şimdi... yılbaşı protestosu da varmış aynı zamanda da. Evet, bu böyle. Evet. Ee, Adana'dan başka bir şeyin bağlantım var mı? Ee, var. Yeni yılın son cinayetinden bahsediyoruz. O biraz daha böyle gizemli bir cinayet galiba. 2017 yılının ilk cinayeti Adana'da işlenmiş. Seyhan ilçesine bağlı Ova mahallesinde gece bir buçuk sularında Korkun Özgün isimli bir kişi lüks otomobilinde öldürülmüş halde bulunmuş. Olayla ilgili soruşturma sürüyormuş. Beş kişi gözaltına alınmış. FETÖ'ye bağlantısı var mı yok mu? Kanunda o alakalı herhangi bir bilgi yok haberin içerisinde. Ya da DHKPCPKK taklişit. Hmm. Müferit cinayet de olabilir. Adana'dan yani Mersin'e geçiyorum ama bambaşka bir kol, konuda. Hmm. Mersin'de yalan Şiddetli Yağmur Tipik bir gazeteci üslubu klişesi kullanıyorlar. Yaşamı felç etti. Hayır, olumsuz etkiledi. Felç. Felç mi Olmaz, felç olmaz. Felç yok. Niye? Ol, olumsuz etkileme var. Anladım. Yedi ilçede okullar bir günlüğüne tatil. Mersin'de gece üstüne itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. ...ve sabah okula ve işe gitmek isteyenler... ...güç anlar yaşadı... Yahu yaşamasın, ...yaşamını yitirmiş... ...en az iki kişiden bahsediyoruz... ...üçte kayıptan bahsediyoruz... ...hala güç anlar yaşadı... ...filan diyorlar... ...Akdeniz, Toroslar... ...Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus... ...ve Çamlıya ile ilçelerindeki... ...tüm eğitim kurumlarında... ...bir gün süreli eğitimi ara... ...ve baba kız... ...çok... ...sel sularında sürükleniyor... Ve kurtarılmışlar aslında onlar. Ee, ama sel sularına kapılan bir kadın... Yani bu baba kız kurtarılan kızına ne, ne, ne yapıyorlarmış dersin? Deniz deniz kenarında diye düşünüyorsun sen tabii değil mi? Sel sularına kapılıp <gülüyor> yani. kendi imkanlarına... Yok, 34. caddeden geçiyorlarmış sadece. Caddeden karşı karşıya geçiyorlarmış. Evet. Sel sularına kapılmışlar. Hmm. Merkez Toroslar ilçesinde de bir kadın hayatını kaybetmiş. Sel sularına kapılıp 30-35 yaşları arasında vatandaşlar polise bildirmiş. Genç kadın ölümüyle ilgili neyse ki soruşturma başlatmış. Şeyle de ilgili soruşturma devam ediyor biliyorsun. Evet, hmm. Reyna saldırısıyla ve inceleme ekibi kurulmuş. Evet Türkiye Cumhuriyetler'den şüpheleniyorlarmış gelen saldırganın uyruğu olarak. Sonra yer olarak. hortum korkutmuş. Ya ben bu arada e, Ayvalık üzerinde yeterince duramamıştık. Ayvalık'taki ortumu yaşayan insanlarla da konuşma fırsatım oldu. Ev, evin önündeki dev çam ağacı fıstık çamı gökünden sökü gitmiş. Ayvalık'ta pek rastlanan bir şey değildir hortumda. Neyse onu da öğrendik. Ama Kalkınma Bakanı lütfen Mersin'deki sel felaketine ilişkin ne demiş? Maalesef bir doğa felaketiyle karşı karşıyayız. Başka sayın valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç ve gereçliğiyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içinde arkadaşlar yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz demiş. Rahatladın değil mi? Biraz. Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi. Otuz yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Üç de kayıp var deniyor. Fakat Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Kocamaz kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden etkili olan yağışlar nedeniyle tüm ekipler görev başında demiş. Aşhanede yapılacak yemekler zor durumda kalan vatandaşların evlerinde kadar ulaştırılacak demiş. Ama bak Burayı beğeneceğini sanıyorum. Başkan demiş ki olası afetlere karşı önceliğimiz riski yüksek yerlerdi. Ve altyapı çalışmalarına o bölgelerden başladık. Hatırlarsanız 2014 seçimleri sen de bunu hatırlıyorsunuz. Siz, değil mi? Kaç seçimler efendim? 2014. Biraz. O seçimler öncesi Alanya fırınının hatırlarsan bulunduğu sokakta ve o bölgede büyük sıkıntı yaşanmıştı. Şimdi aldığımız tedbirlerle bugün orada aynı sıkıntıyı çekmedik diyor. Ya iki kişi ölmüş. Üç kişi de kayıp galiba. Aynı sıkıntıyı çekmedik. Nerede ne derece sıkıntı yaşanıyorsa bunları not ediyoruz. Önümüzdeki dönemde en kısa ve kestirme yoldan gerekli çözümleri üretelim istiyoruz. Ve altyapıyı da yaptık. Zaten sorun da yok diyor. Sel açıklaması bence mükemmele yakın. Yani ...şey, herkesin tedbirli ve uyanık olması lazım demiş. Aynen Numan Kurtulmuş'un dediği gibi... Evet, evet. ...terör saldırıları karşısında. Hı hı. Korkmayın ama uyanık ve tedbirli olun diyordu. Koruma taşın yanınızda, bence herkes koruma taşımalı yanında. Özel koruma Ama ilk mi? önce korumalar öldürülüyor, o da kötü bir olay yani. Bu reyne saldırısına gördüğümüz oydu. Evet, fakat şey diyor, yani birkaç saat, e, sorun aşıldı dediğim gibi bu afet Allah beterinden saklasın e, 2000 ve 2001'de de Mersin'de de bu sıkıntıyı yaşamıştık ama gerçekten en aza düşürdük diyor herkesin tedbirli ve uyanık olması lazım demiş hoş değil mi? evet efendim aldığımız tedbirlerle bugün aynı sıkıntıyı çekmedik diyor işte arkadaşları da fotoğraf çektirip tespitler yapıyorlarmış Not ediyorlar nerede ne sıkıntı yaşanırsa ve önümüzdeki dönemde en kısa ve kestirme yoldan gerekli çözümleri üretelim istiyoruz demiş. Mesela altyapıyı yaptık asfaltlamalardan kaynaklı su birikintileri var. Onları ne yapacaklarmış? Su birikintileri Havuz? Evet Yapay o bölgeleri tespit edip bu sorunları ortadan kaldırmak için tedbirlerini alacaklarmış. Küresel ısınmadan bahsetmemiş başkan. Üzdü beni. Ee, küresel ısınmadan bahsetmemiş ama Costa Rica'da rekor kırılmış bu arada onu gördünüz mü? 2016 senesinde Costa Rica'da neredeyse %95'in üzerindeki enerjisini yenilenebilir enerjiden sağladığına dair bir haber okumuştum. Detayları bulduğum zaman önümüzdeki günlerde söyleriz. Bazı ülkeler yapıyor. Costa Rica bize çok uzak adını bile haritada yerini gösteremeyeceğim gibi adını bile söylemekte ama bak adı ne demek İspanyolcudan zengin sahil Costa, Costa. Rica Costa. Costa zengin mi demek hayır sahil demek, Rica sah zengin zengin demek. demek yani. evet. durum bu e, merkezde cereyan ediyor bence bitirelim Hı, buyurun efendim e, bitirirken e, bugün bak saatinde de bitiriyoruz her şey yolunda yeni yıl her şey mükemmel elektrik kesintileri hariç Ha, bir de elektrik kesintileri yaşandı değil mi? Evet geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileri vardı. Bu hafta da sürceye söyleniyor. yılın ilk, ilk iş gününde iki terli organize sanayi bölgesinin büyük bölümüne elektrik verilemiyormuş. Kesintilerden Gebze'deki sanayi bölgesinde etkilendiği belirtiliyormuş. Ee, ama sorun çözülür diye yapılan açıklamalar vardı daha öncesinde. Yine aynı şekilde açıklamalar yapılabilir diye düşünüyorum ben. Pek bir şey yapmamak lazım. Elektrik tabii. bu gider. Gider tabii. Yenilenebilir enerji olsa falan. O zaman da gider. O zaman da gider. Sorun kabloda. Biz Costa Rica'ya gidiyoruz. Evet. Peki. Bitirirken de... Errol Garner. Errol Lewis Gardner'dan bir parça çalacağız. Kendi. Piyanist çok önemli. Yani aynı zamanda bestekar. Ve... ...en ünlü... ...başyapıtı niteliğindeki eserini... ...çalacağız size... ...Caz Standardı olmuş tabi... Misty adını taşıyor böyle... ...buğulu, biraz hüzünlü ama... ...çok önemli... ...bir parça... ...El da bir günaydın deyip... ...duğumu... ...2 Ocak 1977... ...kendisinin... ...ve aynı gün... ...yok... ...pardon, ölüm yıl dönümü... ...2 Ocak 1977... Ee, ...ölümü... ...15 Haziran... ...1921'de... ...doğup bir türlü söyleyemedim... ...2 Ocak 1977'de de... ...erken yaşta hayata veda etmiş... ...bir müzisyene... ...günaydın diyoruz, hepinize günaydın Mesdi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kastet